Eh, Allah'ın dedes, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin içerisinde ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, onu sattıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı,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 neslimizi de tevhid ehlinde meylesin. Bugün belki bir tane talebemiz var ama inşallah diğer askerler, kardeşler daha duyarlı çıkar ve bu sohbet şişlesinde devamlı devamlılık harcı eden bir sohbet şişlesi yaparak gençleri inşallah eğitme yoluna giderler. Bizim amacımız burada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 Önce biz babaların, biz büyüklerin bu noktaları güzelce anlaması gerekiyor. Yani bu çocuğun ne umudu var, hayattan ne beklentisi var, sıkıntıları ne, neden bunların üzerine bir eğilmemiz gerekir. Çünkü biz de zamanda neydik? Çocuktuk. Çocukken çektiğimiz sıkıntıları şöyle gözümüzün önünde ne yapma geçirmek zorundayız.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 Yarın çocuğun seni bir şekilde utandırmasın. Veyahut daha ileriye git Allah Hindinde kaçacağın bir çocuk ne yapmasın? Olmasın. Çocuğunun her dönemini senin tanımanın tanıman gerekiyor. Evet. Bu değişim çarpı içinde gençler de değişiyor ve anne ve babanın da lakaytlığını, ihlatsızlığını, sammiyetsizliğini de ortaya koyarsak Çağın değişmesiyle çocuklar da değişiyor. Giyin kuşamına, konuşmasına kadar artık senin evinde sevmediğin, hoşlanmadığın, belki kafiri gördüğünde en böyle ağır takınacağın tavrı kendi çocuklarında ne yapın Görmeye başlıyorsun. Veya kardeşinde veya yeğeninde bunlar hep bizim duyarsız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 Ve hiçbir şeye ilgini atmıyorlar, duymuyorlar. Sabit bir şeylere var. Bugünün gençliğinin büyük çoğunluğu kendisine, ailesine, okulağına, işine karşı devamlı ilgisiz davranışlar sergiliyor. Yani sadece bir noktaya değil. Önemli ve ciddi olayları önemsemiyor ve her yaptığı işinde bakın bunların lanfa ettir. Yani günümüzdeki neşin.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 Yemekli olan günlerde burası su doluyor. Doğru mu? Ben de teskidim. Çünkü hadis-i şerifte e, yağlı et yemeği olduğunu bilsemiş, hepiniz sabahın ala izine Şimdi gelen bir vaik. Halik'i sunan var mı? Oğul. Şimdi bu sorumsuz, ilgisiz tavırlarını biz tespit edip <gülüyor> Bu çocuklarımızı nasıl yönlendirebiliriz? <gülüyor> Mesela bir çocuğa bakıyorsun, şu anki takım Ben fena <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk, Galatasaray'ı tuttuğu gibi, sadece ne yapıyor, ruhunda bir kalit için? Antrenör kim? Hacı değil mi? Hacı gitti o zaman. Gitti mi? Hacı. Yeni Hacı. mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Sen oğlan senden bir şey yaparsın. Aykın var, aykın var. Dur, dur. Ben hatırlayamam bunları. Asrı Ezey yok, ben Fenerliyim. Fenerli aykın çocuğu. Bakın, büyükteki ahlak neyse, çocuğa sirayet ediyor. onu takip eden, gözetleyen çocukta da aynı. Aynı. Bak bizim torun, hiç mati sevmezdi. Ben kendi çocuklarımdan anlattım. Benim emre ise, Maçı çok sever. Çünkü ben çocukken onları hep sırada götürürdüm Onları. Aynısını şimdi Hüsey'e de kazandırdılar. Şimdi Hüsey ben cimlemliyim diyor. Küçük geliyor şimdi bak halsa. İki yaşına girmedi daha. Bunlar oyun oynuyorlar. Bilgisayarda futbol oyunu. Oo diye bağırarak bana geliyor. Halsa geliyor. Şimdi Hüsey o oyundan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 Yani alayım da vereyim bu bile yok. Halbuki dinimizde insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapın? Kaldırın. Çocuklarımıza ta, küçükken bunu ne yapmamız? Vermemiz gerekiyor. Bu kadar çocuklarda ne var? Şengestik var. Mesela şimdi sizde hizmeti yapan büyük mi olacak küçük mü olacak? En küçükten olmaz. Ama deşili öyle bir yetiştirilmiş hizmet eden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 Bak bugüne kadar Allah bizleri veşile kıldı. Sana bak türlü türlü. Hiçbir çaba sarf ettik mi biz şimdi buna? Allah birine verdi. O da Allah için ne yaptı? İnfak etti. Herkes burada nedir? Bir ecel'e bir ortak. Bak bundan sonra Allah'ın ne Bir nimeti diyerek çocuğu asıl yurdu, ahiret yurdu olduğunu ne yapmamız? Alıştırmamız gerekiyor. ö Evet. Ve yine çağımızın en büyük hastalıklarından birisi ben çektim çocuğum çekmesi En büyük hastalıklardan birisi. Ve bakın Şaban bilir bizim çocukluğumuzu. Ben de Şaban'ı bildiğim bir çalışan bir kardeşimiz. Ben aklım erdi ereli çalışan birisi. yani Belki benim son dönemi biliyorsunuz. O da kitap evindeyim. Ama benim çocukluğumdan beri hep ömrüm sanayide, şurada, burada çalışarak geçti. Işte. Ama kendi çocuğumuza gelince bakın şimdi yeni nesile bak. <gülüyor> okul. Sen kaç <gülüyor> Kaça gidiyor? 5. <gülüyor> Orta Lise. Ondan sonra? Üniversite. Üniversiteye hazırlık. Kazanamadı. Tekrar hazırlık. Kazanamadı. Tekrar hazırlık. Kazandı. Üniversite. Sonra? <gülüyor> Aşkerlik, kaç yaşına geldi? Yirmiyi oturt. Meslek? Yok. Bu yaşa kadar bu nedir? Yiğit'i ve senin üzerinde Senin bamburun. Rahat etsin. Sıkıntı çekmesin. Sen o yaşa kadar nesil bir kölesin. O çocukları üretici haline ne yapamıyorsun? Getirmeyesin. Halbuki zaten kızsa o kadar maşras yap. Bir oğlan alın gider. Erkekse bir kızı alıp bir daha yüzüne de bakmaz. O yani sen sadece yaptığından kalırsın. Çocuğunda yetiştiremediysen torununa da bakarsın. Onlar çalışırlar. Sen bir de bedava kreş olursun. Evet. Yani sorumsuz var. Sorumluluğu vermeliyiz. Kolaycı, şengeç bir tavırları var. Onları kendilikten uyuştuklarla ne yapmamız? Çıkarmamız gerekir. Ve bütün baktığımızda yeni nesile kardeşlerim e, idealleri tamamen futbol. Yanlışım varsa güzel. Yani diğer alanlar iç dışına, evet. ama bütün idealler çocukların futbol. Şimdi Mehmet bu giysiyle mi rahat oturuyor? Şimdi bir cimbomlu bunun bir tişört olsa, bir şey olsa çok farklı olur. Doğru mu? Evet. Çocukların hepsinin ideallerini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 Yani çocuğun bile oyununa ayrı bir şey veriyor. Evet. Hava. ideal veriyor. Halbuki çocuk örneklikte, önder sesimede bir evet. futbolcuyu almamalı. Mesela bizim Arab'ın abisi vardı. Macit. Şöyle misal dedi: Hocam çocuğum olsun vallahi ne okutacağım? Ne işe vereceğim? Ne yapacağım? Futbolcu yapacağım. Diyor. Niye? Ya dedi, kimse sen üniversite mezunu musun diye sormuyor ki dediğim, ha bile para. Üç dört senede de bir yerde çalıştığını tamam. Oğla bir şey de yeter, yeter. Adamın düşüncesine bak. Çünkü bütün dünyada revaç gören, el üstünde tutulan, gittiği yerde popüler olan, hatta kadının, kızın saldırdığı böyle, kim? Boğuş, boğuş. Boğuş. Boğuş. Görüyor musunuz? şimdi ne kadar bozulmuş.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 Biz Anadolu çocuğuyuz, burada yaşamışız. Öğendiği çocuğun da futbolcu yabancı Mesela İngiliz işte başka yerdi. E bu çocuğun ahlakı ne olacak? Karakteri? Bir de mesela sahaya çıkarken ne yani böyle hareketleri var inan Aynı şeyi bir de çocuğun senin yaptığın gibi ne olacak şimdi bunların tabiri? Bunların hepsi nedir? Hep bizim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 Doğru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman çocuk fıtrat üzerine var ama ana babası ne işe? Çocuğu o rengi verir. Ama bilinçli, bilinçli? Senin fıtratında müzik mi vardı kesinlikle? Işte? Ben hayatta oynamam, hanımda oynamam. Ama? Ama ben de oynuyorum, ne yapalım yani? Ben, ben bir oynama, dakika şimdi. Bu çocuğun bu oyunu ne dedi? Yerin dedin? dibine girelim. Işte, Çok. Televizyon var? Mı? Yok. Yok nerede? Yok. Yok. Sen vardı seyrediniz. Yok hiç yerde görmedim. Daha iki, iki, iki, Hayır, Hayır Ama bunun çocuğunu gördüğümü ondan öğreniyordum. Yani Onda da yani müzik var. <gülüyor> evet. Yani müzik her insanın mesela şu an. En ufak bir şeyde bile şöyle yitim tut. Adamın eli ayağı ne yapıyor? Oynuyor. Fikiratında var deme. Yani onun üstüne geliyor. İnsanın gelen bir şeye muvaffak bir tepkisi var. Ne dedim? Zaafı var dedim ben. İnsanın zaafı var. Dur. Evet. Müziği eğlenceyi söylemeyen insan hakikaten hayatımızda nedir? Çok azdır. Gerçekten cidden azdır.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 Ne yapacak? Hakka götürecek. Mesela benim çocukluğumdan bahsedeyim. Bizim bir şeylerimiz vardı. Şöyle baş köşede elektrik yoktur. Löküşte oturduk, biz. Orta 3'e kadar löküşte. Ee, i̇htiyarlar baş köşede oturur. Çocuklar sonda yeme içme çay faslı bitince toplanın çocuklar. Toplanırdı bir şeyle. Ele bir kitap verilir. Bir saat tutulur o köstekli şahatlerden. Şu sayfayı en hızlı kim okuyacak? Yani bir para karşılığı bir şey farslığı çocuklara hızlı bir okutturulur. onlara bir 25 kuruş verilir. Bitmez bakın. Arkadan bu sayfadaki okuduklarımızdan en çok ne anladınız? Bakayım. Kim özetleyecek? En çok özetleyemez 25 kuruş daha diyor. Burada anlatılan ana temane 25 kuruş da Herkes ihtiyarlar. Ne yapılırdı çocuklara? Yani para değil aslında çaktırmadan boş kıymalara bir ilim veriliyor. Bizler de bu türlü davranışlara girerek çocuklarımızı ne yapar? Yarıştırabiliriz. Televizyondan uzaklaştırabiliriz veya evlerimizde kendi çocuklarımıza karşı bunları da ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Nasıl? Artık vermez bu çocuklara. Bir dişi almıyorsun. Bunları verirken kim yaparsa bak ona bir şey alırım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 Peki bizler inanan insanlar olarak Allah Teala Resulatı ve Selamı nasıl öğretmemiz gerekiyor? Sabah mesela derste birine anlat bakayım Peygamber edin. hatırlıyor musunuz? İşte alnı genişti tamam nasıl genişti? Ne kadar genişti? Kaşları işte birbirine yakındı. Nasıldı? Sadece tarihi koyarak birkaç rivayet okumuş. Bunu ne yapıyor? Anlatıyor.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 kendi yazdıkları şiirlerde ne diyor? 10 senede 15 milyon insan, milyon insan yarattı. Yaptık ya yarattı. Hakikaten başardılar. Bu Demek ki yetişme sağlıklı bir eğitimde Hı -hı. ve eğittiği insanların önüne koyduğun numuneden geçiyor. Bizim çocuklarımızı bırak. Hanginizin numunesi, örneği var? Soruyorum musun? Senin hamle aldığın isabe var mı? Yok. Olsun. Olmaz. Abi. Senin? Bir tanesi. <gülüyor> Özdeşecek. Senin? Senin var mı? Kim? Vay. Aa, <gülüyor> Hamza vuran müzesinde asfahet yazmaz. De yazmaz. Böyle asfahet. Benim dediklerim. Ben. <gülüyor> <Sen? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İzin seminerinde o Ebu Ali'ye şeyin, onlarla birlikte sabahladık bir Bunlara güzel dinasyon ekledim. Anlattıkları rivayetler hep yarım yamalaktı. Neden dedim anlattığınız şeyleri tam metninden okumuyorsunuz? Mesela dün, dün sen konuştun şu rivayet nerede geçiyor? Tam metnini biliyor musun? Bilmiyorum şey. Sadece şefkörün anlattıklarından. Peki asıl vurgulanması gereken noktada hadis de o değil burası. Sen duyduğunu anlattığın için aramadın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 Düzeltme yoluna gidersin. Bunlar riskini ispat etmiştir. <gülüyor> Alsana. <gülüyor> ben önce onu örnek alana alay, <gülüyor> Oraya doğru giderim. Ona oldu mu der ki nefsim nasıl? Peygamber nereden olacaksın der. Ama sahabe gibi olabilirsin bak. Her şimdi yani o kadar bir mozaiği var ki sahabenin baktığında kendine eşbirini muhakkak bulacağım. ama Muhakkak bulacaksın ya.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 Onun için anne babana çok iyi olup hiç ileride ve ya benim çocuğum şöyle böyle hiç denemesi gerekir. Çünkü lakayt yetiştirdiğin çocuk sen hiçbir zaman yüzünü ne yapmaz? ne yapmaz? Yine gençliğin en önemli meselelerinden bir tanesi maalesef çok islafçı ve savurganlar. Hiçbir aldığınız malın kıymetini ne yapmaz?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 Neden bu çocuk yerken oraya buraya döküyor, satıyor da dikkat Eskiden kardeşlerim, Şeh Cemal belki burada bana katılacak, insanlar oturduğunda tek tabaktan yiyordu, oturarak yiyordu. Ne yapardı? Anne, baba, kardeş, çocuk herkes birbirini ne yapar?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 İsraf mı oluyor? Yani Allah'ın nimeti satılıyor mu? Çöpe mi gidecek? Hadi i şerifte ne diyor? Bir lokma dahi düşse toplamın içine onu şeytana ne yapma? Bırakma. Yani onu temizle ye. Yani çocuklarımızın ahlakıyla çok çok ilgilenmeliyiz ki mesela oyuncakları diyelim. Ben öyle arkadaşlar evine gittim ki o oyuncaklara verilen paradan yani garibanlar, saçıyla çok idare ederler. Belki bir evin maaşı. Doğru mu? Ama bakın geçmişe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu bildiğimiz mendilden bir at gibi bir şey yapıyor. Ayşe diyor bak diyor bu Süleyman'ın kanaklı atı Ayşe ne yapıyor? Dezden kendine bebek yapıyor. Onunla salıngarç yapıyor. Sallıyor Ayşe de. Yani geçmişin oyuncağıyla günümüzdekiler nedir? Çok farklı. Şöyle düşünün bir de. Bilmiyorum, siz gençliğiniz nasıl geçti? Biz gençliğimizdeyken oyuncağımızı kendimiz yapardık ve çok keyiftiydi. Kılıç yapardık, tabanca yapardık, ok yapardık. İşte ne o Topak. Topak yapardık Onlar topumuz bile bizim, topumuz bile hep şeylerdendi. Eee o çabuklardan da dikerdik. En son üzerine maylon geçirir, dikerdik. Topumuz da böyleydi. Eskiden çabukçular vardı. O pato tibaklar. Onlardan toplar da yapardı. Ve arabamızı şeyden yapardık. O zaman yeni elektrik döşeniyordu. O kırtıklı at, attıkları o elektrik şeyleri ve kablolar Onlardan arabalar ve bizim oyuncağımız çok kıymetliydi. Ama bugün bakın çok çok paralar alarak getireyim çocuklarımıza bile oyuncak. Bir bakın. Yani bakmak bile istemezsiniz. Ya kırar ya atar. Hızlığında fırlatır atar. Hiçbir nedir? Olmuyor. Yani çocuklara özgümle savurganlığı, israfı ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Yine bunun yanında e, ruhen baktığımızda çocuklarımız öyle hale gelmişlerse kardeşlerim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 Sosyal ve kültürel etkinlikleri hep gereksiz bulurlar. Düşünün şöyle, hadi camiye gidelim dese çocuklarına, canlar sıkılır. Hadi futbol maçına gidelim dese hadi baba, ne bekliyorsun baba, hadi çıkamadın baba. Hadi parka götür veya şuraya, seni ne yaparlar? Ha böyle ama sosyal bir etkinlik, yani onların da pişebileceği, onların da böyle. Kaynaşabileceği, inanla Bir ortam olduğunda bu onları ne yapıyor? Söküyor. Ve onların en büyük tutkusu, evet. gençliğin tutkusu nedir? Müziktir. Şölenlerdir. Evet. Hatta bakın yakın bir kıfseyde ucalarımız da örnek verir. Evet. Gençliğin ilahı kim? Evet. Takar derler. Evet. Düşün. Ve herkesimin kendine göre bir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 hareket etmedi, çok fazla Konuşmada mesela bir örnek vereyim. Bizim kardeşlerden bir tanesi hocam ya ağabeyim, beni evlendirme demesi için belki bir ay düşünür. Güzel, evet, zaman, evet. 50 tane aracı sokar. Avrupalı bir genç düşünün. Ondan daha yaşı küçük. Bana bir karı bulsana aynen büyük ağabeyim. Evet. Hocam beni evlendirir misin ya? Veysil olur musun? İfadesi falan yok vallahi billahi. Aynen bir ifade bakın. Aynen bir ifade. Onun için yabancı özentisi bizim çocuklarımızı ne yapıyor bozur? Eğer özeneceklerse onların ta geçmişte sahabelerden kadın olsun, elçi olsun bir birçok ne var? İnsan, şahsiyet örnekler var. Yine kardeşlerin maalesef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 ee, İslamın istediği bir karşı cins olarak yaklaşma yok. duygusuzca, amaçsızca birbirine ne yapma yaklaşmalar, sevgi, saygı, bağlılık yok, tamamen cinsel tatmin yolları var. Ve bu yüzden de cinselliğin sınırını ne yapmadınız, tanımadınız. Bugün Allah'ın haram kıldığı ve bu pis olayları yapanların helak olduğu, koskoca toplumların helak olduğu meseleler bugün çok soyratça çok rahatlıkla toplumda işlenir hale geldi. Ve bugün bakın e, Hollanda'da erkek olsun, kadın olsun birbirleriyle ne yapabiliyor? Birçak kıyabiliyor. Evlenebilir. Hale geldi. Ve günümüzde gay grupları karnavalları ne yapıyor İstanbul'da? Çok rahatlıkla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 Onun için çocuklarımızı da bu yönü ne yapma meyli meilli hale getirmemiz gerek. Yine kardeşlerim analiz yaptığımızda gençlik özellikle şu anki yetişen gençlik amaçsız, ön dersiz, yetiştiği için tamamen tam meylinler. Yani her an bir suç işleyebilecek kabiliyette kökleticiler. Çünkü Allah korkusu olmayan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 Ama bunu bir sanatçı adı altında bir oroslu da buluyor. Veyahut bir futbolcu adı altında bir karakter de buluyor. Veyahut bir siyasetçi çıkıyor, babayı, dayı, dayı konuşuyor. Aman gidiyor tamam diyor, bu benim hamim diyor. Ve tutuyor. Aynı onun gibi, hatta geçen derste, geçenlerde kardeşlerden birine dikkat edin, çocukların sizi aynen taklit ediyor dediğimde, birisi bir ya,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 Eğer bizde çocuğumuza en değerli vereceğimiz şey vaktimizi ayıredemiyorsak, onlarla konuşamıyorsak, onlara ilgi duyamıyorsak, inanın onlardan istediğiniz, yapmanızı istediğiniz bir şeyi söyleyin, inadına zıttını yapacaksınız. Size inadına. Yapmak istemediğinden değil, sizi cezalandırmak için bunu ne yapacak? Yapacak.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 Ağzını açık durma. Bu hakaretlere başlayacak. Veyahut daha sonra hiç göz artık onu ne yapmayacak? Görmeyecek. Ahirette de bunun belasını çekecek. Allah hepimize hayır versin. Evet. Rabbim hatalarını gören, öze eden, hakta denen şanlı kullardan eylesin. Evet. ki Allahümme ve bihamdike illa ente estağfuriki ve tubi.